Hoş geldiniz. Bu videonun konusu biraz enteresan. Çünkü muhtemelen anlamak için değil de hata bulmak için, eleştirmek için izleyenlere malzeme verecek şeyler söyleyeceğiz. Bugüne kadar hep Osmanlı'nın ne kadar vahşi olduğu, Batı'nınsa ne kadar medeni olduğu konuşuldu. Türkler en ufak bir tartışmalı karar aldığında veya bir hata yaptığında bütün dünya bizi katliamcı ilan etmeye, soykırımcı ilan etmeye meraklıydı. Ama Amerika, Batı Onlarca ama onlarca soykırıma imza attıkları halde kimse bunları konuşmadı. Sürekli Batı medeniyetinden bahsettik ama nedense hep bugünkü medeniyet anlayışına odaklandık. Yüzyıl önce Batı'nın nasıl bir medeniyet anlayışına sahip olduğunu sorgulamadık. Bu videoda bunu yapacağız. Çünkü bu videonun konusu insanat bahçeleri. Sanat bahçeleri deyince biraz garip geldi değil mi? Ama bu öyle edebiyat kasmak için uydurulmuş bir terim değil. Nasıl ki hayvanat bahçelerinde hayvanları sergiliyorsak batı da insanat bahçelerinde insanları sergilemişti. Batı çok uzun bir dönem boyunca kendi gibi olmayanları yani batılı olmayanları ucube gibi yarım yamalak varlıklar gibi sergilemiştir ve öyle görmüştür. Bu bugün de devam etmektedir. Ama bugün bunu gizli gizli sinema yöntemiyle yapıyorlar ki oraya daha gelmedik. Yüz yıl önce ise bunu bütün dünyaya açık bir şekilde sirklerde, eğlence mekanlarında yapıyorlardı. Kristof Kolombtan beri batılı kaşifler kolonileştirdikleri topraklardan değerli madenler ve sanat eserlerinin yanında tabiat ve hayvanat numuneleri de alıyorlardı. Daha sonra işte bakın bunları kazandık dercesine bunları müzelerde sergiliyorlardı. 14. ve 15. yüzyılda kurulmaya başlanan bu müzelerden bazıları nadire kabineleriydi. Bunların konsepti farklılığa dayalıydı. Amerika'nın keşfiyle beraber yeni dünyayı fete çıkanlar saydığım numunelerin yanında zor kullanmak suretiyle insanları da getiriyorlardı. Bu insanlar adeta insan değillermişçesine eğlence yerlerinde, fuarlarda ve sirklerde sergileniyorlardı. Kolomb'un Amerika'dan topladığı yerlileri İspanya sarayına sunmasıyla başlayan bu insan sergileri çok uzun yıllar boyunca devam etti. Çünkü bu batının egemenliğini sembolize ediyordu. Batı insanları köleleştirerek, onları sergilerde gezdirerek ve onlarla alay ederek ne kadar ilkel olduklarını göstererek kendisinin ne kadar medeni olduğunu göstermiş oluyordu. Yani işte bize bakın biz beyazız, medeniyet kurduk, sistin şapelleri falan oluşturduk. Bunlarsa hala mızrakla geziyor, hala yamyam gibi yaşıyorlar. İşte biz bunlardan üstünüz ve bunlara hükmetmeliyiz. Zaten daha sonra bu sosyal darvinizm mantığıyla başka yerlere de getirilecek ve Batı ari ırk olduğunu söyleyerek bütün dünyaya hakimiyet kurma iddiasında olduğunu açık açık duyuracak. Ama onlar apayrı konular. Burada anlamanızı istediğim şey Batı'nın her daim kendini en üstün ırk veya en üstün medeniyet olarak gördüğüdür. Tabi dünyada başka beyazlar da var. Yani Osmanlı İmparatorluğundakiler siyah değil sonuçta. Veya uzak doğudakiler siyah değil. Dediğim üzere onlar diğer ara türler. Ve onlar da batının görüşüne göre bir aşağı e, Ama baktığınız zaman Kolomb'un zamanında Osmanlı İmparatorluğu bütün dünyaya hükmediyor. Hemen hemen diyelim. Yoksa öyle gerçekten bir cihan imparatoru olma durumu yok. Ama... Daha Osmanlı ile uğraşamıyorken bu insanlar oturup da biz bütün dünyaya hükmedeceğiz, biz mükemmeliz deme ihtimalleri yok tabi ki. Bu yüzden önce Osmanlı'yı bitirmeleri lazım. Ne zaman ellerine güç geçerse, ne zaman bahaneleri olursa o zaman bu propagandayı yapmaya başlayacaklar. Ve zaten bu da 18. ve 19. yüzyılda bayağı sağlam bir şekilde yapıldı. Batı bütün tarih boyunca yenebildiği bölgelere her zaman köle gözüyle bakmıştır. Yenemediğini de. Bükemediğimiz eli öperiz mantığıyla değil, bükemediğimiz eli karalarız ya da onu iyice aşağılarız ve bükebiliyormuşuz gibi gösteririz mantığıyla lanse etmiştir. Zaten bu yüzden Türklerin insan olmadıklarını, şeytanla anlaşma yaptıklarını ve muhtemelen büyü gibi bir takım şeyler sayesinde bu kadar güçlü olduklarını iddia etmişlerdi. Eh bir yandan İstanbul elden gitmiş, diğer yandan Balkanlar kontrol altına alınıyor, Avrupa eli kolu bağlı kaldığı için... Halkı dinsel ögelerle oyalamak zorunda kalıyor. Zaten bahsettiğimiz dönemde insanlar hava kararınca cadıların süpürgeyle gökte uçtuklarına inanıyorlardı. O yüzden Türkleri de böyle yaratıklaştırmaları pek de zor olmadı. Sırf Mamma Liturki tabiri bile veya Türklerin Yecüc ve Mecüc gibi kavimlerle ilişkilendirilmesi bile bunu kanıtlıyor. Çünkü eğer Batı medeniyetini yenebilen ya da onlara diz çöktürebilen bir kavim varsa... Bu insanlardan oluşan bir kavim olamazdı. Örneğin Cengiz Han'ın da İncil'de geçen Antikrist olduğunu yani Deccal olduğunu söyleyenler vardı. Papalık çok uzun bir dönem bu insanların şeytana hizmet ettiğini söylemişti. Neyse konudan sapıyor gibi görünüyor ama bunları anlamak önemli çünkü burada bir zihniyetten bahsediyor. Avrupa'nın insanları nasıl köleleştirdiği ve bu köleleri nasıl sergilediği 20. yüzyılda bile bunu nasıl yaptığı bilinen bir şeydir. Ama burada anlamanız gereken şey Avrupa'nın zaten bundan utanmadığı, bunu saklamadığı. Bugün çıkıp bu videoyu çekebiliyorsam zaten bununla alakalı bir problemleri yoktur. Çünkü o dönemde öyle lazımdı, biz de öyle yaptık derler. Kendini ayıplayan veya yapmadığı şeyler için özür dileyen, duyarlı görünmeye çalışan tek kavim herhalde biziz. Hiç alakası olmayan şeylerde şunları katlettik vah biz ne kötü milletiz falan diyoruz ve ödül almak için entel görünmek için böyle hareketler yapıyoruz. Bu açıdan Avrupa kendini aklamaya alışık bir yapıya sahiptir ve vahşi olmakla da hiçbir problemi yoktur. Zaten bu vahşiliğini de gizlemez ve gözümüze sokmaya başlar. Hatta onlar adına biz utanmaya başlarız. 1800'lerde yapılan insan sergileri ve devamı zaten bunun en büyük kanıtı. Osmanlı'nın güç kaybetmeye başlamasıyla önünde herhangi bir engel kalmayan Batı medeniyeti 16. yüzyılda başladığı insan sergilerini 19. yüzyılda doruk noktalara ulaştırdı. Geçen süre boyunca toplamda 1 milyar 400 milyon kişi bu sergileri izlemeye geldi. Teşhir edilen en meşhur insansa bilindiği kadarıyla Hotanto Venüsü adı verilen asıl adı Sartya Bartman olan Afrikalı bir kadındı. Batı bu kadını ilk önce Londra'daki İnsan müzesinde sergilemeye başlamıştır. Daha sonra ise Paris'e satılmıştır. Hotanto Venüsü'nün özelliği kalçalarının anatomik bir bozukluğa sahip olması ve çok büyük görünmesiydi. Dolayısıyla hem enteresan görünüyordu hem de zengin ve medeni Avrupalı erkeklerin cinsel dürtülerine hitap ediyordu. Hotanto Venüsü değişik salonlarda dans edip şarkı söylemeye zorlandı ve 5 yıl içerisinde 3 farklı sahibe satıldı. Yalnız değildi tabi ki. Onun gibi vücudunun çeşitli bölgelerinde şekil bozukluğu bulunan veya kasıtlı olarak şekli bozulan birçok yerli bu tür bir teşire maruz kaldılar. Ucube sergisi adı altında birçok sergide kullanıldılar. O dönemlerde aborjinler en geri, en ilkel, en vahşi insan ırkı olarak lanse edildiler ve birçok kişi bunların evrimsel süreçteki bir tabakayı, bir formu temsil ettiğini söyledi. Örneğin primatla homo sapiens arasındaki formları, ara formları bunlar teşkil ediyordu. Yerliler, zenciler, aborjinler bunlar ne primattı ne insandı. Yani eksiklerdi, en düşük seviyedelerdi. Onlardan sonra sarı ırk veya çekik ırk geliyordu ve en sonda en insan olan formda da batı ırkı yani ari ırk vardı. Ki Hitler'in bile ari ırk anlayışı bir bakıma buradan gelir ve joche gibi ünlü zoologlar ve antropoloji ile uğraşan insanlar bile bunu kabul etmiştir. Hotanta venüsü üzerinde birçok araştırma yapılmıştır, onun çizimleri sunulmuştur ve hatta öldükten sonra kemikleri bile incelenmiştir. Anlayacağınız şekilde söylersek bu insanlar bilimsel deneyler için kullanılmıştır ve bunu Naziler yapınca, Onları şeytanlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün filmlerde, bütün dizilerde, her eserde Naziler sürekli kötü, aşağılık, şeytani varlıklar gibi gösteriliyor. Ama aynısını 20-30 yıl önce batı yaptığı zaman kimse bunu konuşmuyor. İşte medya böyle bir şey. Küvye Afrikalıların hayvanlara en yakın ırk olduğunu savunanlardan biriydi ve Hotanto Venüs'ü öldükten sonra onu ameliyat masasına yatırıp organlarına ayırmıştı. Bu kadının beyni, rahmi ve iskeleti 1937 yılına kadar Trocadero Etnografi Müzesi'nde ondan sonra da 1974'e kadar Paris'teki İnsan Müzesi'nde sergilendi. Nihayet 2002 yılına gelindiğinde artık bunun bir utanç kaynağı olması yüzünden Hotanto Venüsü'nün parçalarını vatanına iade ettiler. Anlayacağınız üzere bunu bile öyle çok hümanist olduklarından yapmadılar. Politik sebeplerle yaptılar. Yoksa onlara kalsa utanacak bir sebep yok. Devam edersek 1841'de New York'ta açılan Barnum Amerikan Müzesi içinde George Washington'ın yabani hemşiresinin de bulunduğu, yani kölesinin de bulunduğu 500 bin nadireye ev sahipliği yapıyordu. Bu numunelerin arasında Borneo vahşileri ve Nübiyeli bir Müslüman bile vardı. Gittikçe bu tür müzelerde sergilenen insanların sayısı arttı. Ve insan sirklerinde giderek işkencelere varan gösteriler yapılmaya başlandı. Resmen antik romanın gladyatör kültürüne benzeyen bir gösteri türü oluştu. Biz filmlerde daha eğlenceli, ip üzerinde yürümeli sirkler görüyoruz. Veya hayvanların, maymunların sergilendiğini görüyoruz. Ama burada bahsettiğim sirkler resmen insanlık kaybıydı Batılı ülkeler Avrupalı olmayan bu kişileri hayvanlarla birlikte sergiliyor ve aynı kategoriye koyuyorlardı. Bunu ilk yapan kişi Berlin Antropoloji, Etnoloji ve Prehistorya Derneği üyesi olan Karl Hagenbeck'ti. Hagenbeck sergilediği gösterilere antropozoolojik sergiler diyordu. Yani insan biçimli hayvanlar. İlk gösteriler o kadar ilgi gördü ki 1877'de Paris'in en ünlü hayvanat bahçesine kadar geldiler. Hagenbeck, Paris'te Somali ve Sudan'dan getirilen filler, gergedanlar, Zürafalar ve deve kuşlarının yanında 15 Nübyeli Müslümanı da sergilemişti. Bu gösteriler Viyana, Barcelona ve Brüksel gibi yerlerde de 1930'lara kadar devam etti. Bakın bu öyle bir iki tane faşistin kendi kendine yaptığı bir şey değil farkındaysanız. Bütün batı bunu yapıyor ve bunun için yarışıyorlar. Öyle ki 1800'lerin sonunda 2 milyon nüfusu olan Norveç bile 1 milyon 400 bin kişiye kadar bu sergileri izlemeye gidiyor. Yani herkes buna ilgi gösteriyor. European Attraction Limited şirketi 1914'te Oslo'da Kongo Köyü diye bir yer açıyor ve getirdikleri 400 kadar yerliyi palmiye yapraklarıyla, örtülü kulübelerle vahşi giysiler giydirerek sergiliyorlar. Bahsettiğimiz kölelerin hayatı öyle pek de mutlu geçmiyor anlayacağınız. Onlar Sırp çalışanı değiller, köleler. Bu yerlilerin birçoğu hastalıktan öldü. Bir çoğu intihar etti, büyük bir kısmı ise bilimsel deneyler için kullanıldı. Örneğin Hagenbeck'in grubundaki bütün eski Moğollar ve bir kısım Füge yerlisi canlarını kaybettiler. Bir tek bununla kalsa yine iyi diyeceğim ama devamı da var. Örneğin birçok aborjin, av hayvanı olarak kullanıldı. Yani kafasında arkeolog şapkası olan, altında kapri ile gezen, Arabası, parası, her şeyi olan bir takım medeni batılı arkadaşlar Gidip Ellerinde tüfeklerle insanları avlayabilsinler diye Böyle bir alan oluşturuldu Aborjinleri araziye bırakıyorsunuz Kaçın diyorsunuz Ve onlar kaçarken elinizde tüfekle Onları avlamaya başlıyorsunuz Buna da Spor Veya medeniyet diyorsunuz Avlanarak öldürülen aborjinlerin sayısı 6000'e kadar geliyor ve Bunların cesetleri Hollanda Almanya ve İtalya gibi ülkeleri müzede sergileyebilsinler diye 30 sterline satılıyor. Yani öldürdüğünüz yetmiyor bir de reklamını yapıyorsunuz. Ve Avrupa tabiri caizse bunun için yarışıyor. Birçok şirket açılıyor ve her şirket kendi sergisini oluşturmaya başlıyor. Bu sergiler 1958'deki Brüksel Evrensel sergisine kadar devam ediyor. Bu da demek oluyor ki bu olaylar yaşanırken bu videoyu izleyenlerden bazıları hayattaymış. Yani o kadar yeni bir şeyden bahsediyoruz. Ve tabi anlayabileceğiniz üzere bir tek öldürmek veya sergilemek değil. Seks objesi olarak kullanmak. Belki başka amaçlar için yine istismar etmek gibi şeyler de var. Belirtmeye gerek yok ama yine de yüzlerce sergi yapıldığından bahsetmek lazım. Yani öyle bir iki tane yapılıp da bırakılmadı. Yıllar boyunca yüzlerce defa binlerce insan... Bu şekilde heba edildi. Çünkü Avrupa'nın gözünde zaten dünyanın kendisi bir sergi. Bir Avrupalılar var, beyaz ırk var, bir de ötekiler var. Ve bu ötekiler bir tek vahşiler veya zenciler değil. Maalesef bizler de ötekiyiz ve ötekileştirmeye de devam ediyorlar. Sırf Indiana Jones filmlerinde bile bunu görebilirsiniz. Adamlar Mısır'da sahne çekiyorlar ama herkes 5000 yıl öncesinden kalma gibi giyiniyor. Hiçbir teknolojileri, hiçbir bilgileri yok. 10 IQ seviyesinde hiçbir şeyi anlamayan vahşiler var sadece. Yine Türkiye'de geçen bir bölüm çekiyorlar. Bölüm 1940'larda geçiyor ama ne hikmetse Türkiye'de hala padişah var. Padişah ve bütün halk fes veya sarık takıyor. İnsanlar mehter takımı gibi giyiniyorlar ve ülkede medeniyet namına hiçbir şey yok. Hatta padişah bir spor araba için... Nazilerle işbirliği yapıyor. Yani Batı'nın gözünde o kadar ele ayağa düşmüşüz. Ve 1940'lardan bahsediyoruz. Yani Cumhuriyet kurulalı 20 yıl olmuş. Atatürk bile ölmüş. Ne padişahlık kalmış, ne fes takmak kalmış. Hiçbiri yok. Birçok reform yapılmış ve batılı medeniyetlerden bile önce kadınlara seçme, seçilme hakkı verilmiş. Ama bir önemi yok canım. Bizim Çanakkale'yi veya Kurtuluş savaşını kazanmamız, birçok reform yapmamız önemsiz şeyler. Sonuçta batılı olmadığımız sürece pek de bir kıymeti yok. Bu öyle bir tane iki tane Indiana Jones filminden ibaret değil bu arada. Hollywood'un çektiği bütün filmlerde İstanbul hep kahire gibi gösterilir. Halk entariyle gezer, sarık takar, fes takar, develere biner ve bütün İstanbul kapalı çarşıya benzer. Halbuki İstanbul'da bir tek kapalı çarşı, kapalı çarşıya benziyor. Ama niye ise her yeri öyleymiş gibi gösteriyorlar. En eski model arabalar, en eski teknoloji ve en ilkel insanlar. Resmen Atatürk'ün getirdiği medeniyeti hiç gelmemiş gibi gösteriyorlar ve biz de buna izin veriyoruz. Dolayısıyla bir bakıma suç bizde. Çünkü adamlara gelin bizi Arap gibi gösterin, böyle sahneler çekin, biz de karışmayalım diyoruz. Bu yüzden Avrupa'da, Amerika'da bu filmleri izleyenler Türkiye'yi hala herkesin çarşafla gezdiği, herkesin fes taktığı, deveye bindiği, bir gram medeniyet gelmemiş bir ülke gibi görüyor. Hatta Avrupa'nın büyük bir kısmı Türkleri Arap zannediyor. Ve bunun sebebi işte böyle lanse edilmesi. Ve bu çok eski bir gelenek. Diyorum ya, bükemediğin eli öpmek yerine onu karalamak. Batı'nın en güzel yaptığı şeylerden biri. Ve yine 100 yıl önce... Şarkın sergilenmesi olayları vardı. Yani doğunun tıpkı insan sergilerinin yapılması gibi sergilenmesi durumu söz konusuydu. Burada Osmanlı ve birçok bölgedeki Müslüman halk tamamen cahil, cühela, medeniyetle gram alakası olmayan kişiler gibi gösterilmiştir. Ve bugün bu filmler yoluyla yapılmaktadır. Bu sergiler dediğim üzere Orta Doğu'yu ve Türkleri aşağılamak için kurgulanmış şeylerdi. Ve Batı da bunu açık açık itiraf ediyordu zaten. Örneğin Le Figaro 26 Haziran 1867'de şöyle bir başlık atmıştı. Türklerden, Araplardan ve Serazenlerden artık hiçbir korkumuz kalmadığından şark bizim için muhteşem gösterilerin sunulduğu bir tür hipodroma dönüşmüş bulunuyor. Çok da uzatmayayım çünkü konuştukça sinirlenmeye başlıyorum. Zaten çizimleri ve fotoğrafları ekrana veriyorum, kendiniz de görebilirsiniz. Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişiler Kahireliler, Araplar veya Türkler. Ayırt etmek mümkün değil çünkü hepsi birbirine benziyor. Fest takanlara baktığınızda işte Osmanlı bu diyebiliyorsunuz ama bütün Osmanlı halkı fest takmıyor. Dolayısıyla sabah akşam nargile içen, boş gözlerle bakan, kaval çalıp yılan oynatan insanlar bile Osmanlı halkıymış gibi gösteriliyor. Çünkü batının gözünde Osmanlı ve Türkiye bu. Bu görüntüler ve sergiler yıllar boyunca bütün dünyada devam etti ve biz her ne kadar şapka reformu, yazı reformu ve benzer reformlar gerçekleştirmiş olsak da günümüzde bile batının gözünde böyle kalmaya devam ettik. Çünkü çok profesyonel bir şekilde bizi aşağılamayı başarıyorlar. Türkiye sabah akşam sözlerin göbek attığı ve medeniyetin ulaşmadığı bir bölge gibi gösteriliyor. İşin kötü tarafı öyle olmaya da çalışıyoruz. Hala daha şapka reformunu Batı'nın ahlaksızlığını aldık falan diye aşağılamaya çalışıyoruz. Hala daha harf devrimini bir gecede cahil kaldık gibi gösteriyoruz. Ve yalan bir tarihle kendimizi kandırıyoruz. Çünkü büyük bir kesim şeriata boğulmak istiyor. Ve gerçekten Batı'nın bizi gördüğü gibi Arap olmak istiyor. Zaten Osmanlı'nın son dönemlerinde İngiliz muhiplerine üye olan, İngilizlerle işbirliği yapan ve kuvvacıları öldürmek helaldir diye fetva veren Şeyhülislamlara ve bazı imamlara, hocalara bakarsanız durumu daha iyi anlayacaksınız. Tabii ki Müslümanlık budur demiyorum. Burada herhangi bir etnik kökene veya dini inanca saldırmak gibi bir niyetim yok. Ama bunların yaşandığını da görmek gerek. Çünkü bu tip şeyleri öğrendiğiniz zaman Atatürk reformlarının ne kadar önemli olduğunu da görmüş oluyorsunuz. Neticede biz bir kısmın söylediği gibi Batı'nın ahlaksızlığını veya medeniyetini almış olsaydık biz de onlar gibi psikopatça insanları teşhir eden, köleleştiren, bu tip sergiler yapan vahşilere dönüşürdük. Ama biz okuma-yazma oranı %10'u bile geçmeyen bir toplumdan %90'ların üzerine çıkan bir medeniyet haline geldik. Dolayısıyla aydın geçinmeye çalışan veya batılı elit gibi görünmek için vay efendim biz şurada katliam yaptık, vay efendim biz burada halkımızı bombaladık, biz böyle soykırımlara imza attık. Baksana zaten Fransa söylüyor, Amerika söylüyor, onlar da kabul ediyor. Öyleyse biz de edelim diyerek ödül almaya çalışan yazarlarımızı ve politikacılarımızı çok da ciddiye almamak lazım. Tamam her şey Amerika'nın oyunu değil, dış güçlerin oyunu değil her şey ama bu tip şeyler gerçekten de bir oyun. Çünkü batı bizi böyle görmek istiyor ve bu oyunu 500 yıldır oynuyorlar. O yüzden şu sirkteki kıyafetlerden kurtulmuş olmak bence gerçekten önemli bir şeydi. Sırf bambu ağaçları için milyonlarca insanı katleden veya keyfine göre bir ırkı, bir medeniyeti komple köle yapan bir batı oturup da bize ahlak dersi veya katliamcılık dersi verecek değil. Ama neyse biz öyle dersler almaya meraklıyız. Bu konuda biraz dikkatli olmak lazım. Ve kendimizi geliştirip Türk'ün veya bu ülkenin ne olduğunu bütün dünyaya göstermek lazım. Bunu da öyle Amerika bizi kıskanıyor falan diyerek yapamayız. Gerçekten kendimizi geliştirip dünya sahasına atılıp başarılar elde ederek yapabiliriz. Ve bu öyle bir tane iki tane aziz Sancar olacak şey değil. Hemen her alanda kendimizi göstermeliyiz. Atatürk, Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Derken... Sadece gaz vermiyordu. Tamam biraz gaz veriyordu ama bence gerçekten de buna inanıyordu ya da inanmak istiyordu. Çünkü o da bu profilden Batı'nın bizi gördüğü gözden bıkmıştı. Ve bizi kendini dünyaya ispatlamak istiyordu. Zaten onlarca reformu da bu yüzden yapmıştı. Eh biz de umarım yüzünü kara çıkarmayız. Daha söylenecek şey çok ama bence yeterince konuştuk. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.